Birinci Kısım İlk Hayatı zaman Said Nursi, Romi 1293 tarihinde Bitlis vilayetine bağlı Hizan kazasının İsparit nahiyesinin Nurs köyünde doğmuştur. Babasının adı Mirza, anasının adı Nuriyedir. Dokuz yaşına kadar Peder ve balitesinin yanında kaldı. O esnada bir halet ruhiye, tahsilde bulunan büyük biraderi Molla Abdullah'ın İlimden ne derece feyizyab olduğunu tetkike sevk etti. Molla Abdullah'ın gittikçe tekamül ederek, köydeki okumamış arkadaşlarından okumakla tezahür eden meziyetini düşünüp, hayran kaldı. Bunun üzerine ciddi bir şevk ile tahsili gözüne aldı ve bu niyetle nahiyeleri İsparit ocağı dahilinde bulunan Tal köyünde Molla Mehmed Emin Efendi'nin medresesine gitti. Fakat fazla duramadı,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 Tekrar Nurs'a döndü. Nursa ayrıca bir medrese olmadığından dersini büyük biraderinin haftada bir defa Sıla'ya geldiği günlere hasrederdi. Bir müddet sonra Pirmis karyesine, sonra Hizan şeyhinin yaylasına gitti. Burada da tahakküme tahammülsüzlüğü dört talebe ile geçinmemesine sebep oldu. Bu dört talebe birleşip kendisini daima taciz ettiklerinden bir gün Şeyh Seyyid Nur Muhammed hazretlerinin huzuruna çıkıp ızhâr-ı ile arkadaşlarını şikayet etmeyerek şöyle dedi. Şeyh Efendi, bunlara söyleyiniz, benimle dövüştükleri vakit dördü birden olmasınlar, ikişer ikişer gelsinler. Seyyid Nur Muhammed, küçük sayidin bu mertliğinden hoşlanarak, Sen benim talebemsin, kimse sana ilişemez buyurdu. Bu hadiseden sonra şeyh talebesi diye yad edildi.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 Bulundukları medrese, meşhur şey Abdurrahman Hazretleri'nin olması dolayısıyla, hocasına şu yolda cevap verir. Efendim, şu tekkede bulunmak hasebiyle, siz de benim gibi talebesiniz. Şu halde burada hocalık hakkınız yoktur diyerek, gündüz vakti bile herkesin güçlükle geçebileceği cesim bir ormandan geceleyin geçerek Nurşin'e gelir. Şarkî Anadolu'da medrese teşkilatındaki hususiyetlerden birisi şudur ki, İcazet almış bir alim, istediği köyde hasbeten lillah bir medrese açar, medrese talebelerinin ihtiyacı, iktidarı olursa medrese sahibi tarafından, iktidar yoksa halk tarafından temin edilir. Hoca meccanen ders verir, talebelerin iaşe ve levazımatını da halk deruhte ederdi. Bunların içinde yalnız Molla Said, hiçbir suretle zekat almıyordu. Zekat ve başkasının eseri minneti olan bir parayı kat'ien kabul etmiyordu. Haşiye: Zekat ve sadaka ve mukabilsiz hiçbir şey almadığının sebep ve hikmeti Risale-i Nur'dan ikinci mektup ve sair risalelerde beyan edilmiştir. Evet, Molla Said'in istikbalde Risale-i Nur'la göreceği hizmet-i imaniyeyi kemale ihlasla ifası ve bu hizmetin meydana gelebilmesi için Uhrevi hizmetin mukabilinde hiçbir şey talep etmemek olan kutsi düsturun icmali bir fihristesi, daha küçük yaşındayken rahmet-i ilahiye tarafından ruhunda yerleştirilmişti. Nur Çin'de bir müddet kaldıktan sonra Hizan'a döndü. Sonra medrese hayatını terk ederek pederinin yanına geldi ve bahra kadar evde kaldı. O sırada şöyle bir rüya görür. Kıyamet kopmuş, kainat yeniden dirilmiş. Molla Said,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 Haşiye, tarihçi hayatında yazılmamış o rüyada mazhar olduğu bir hakikatı sonradan şöyle anladık ki, Molla Sayit Hazreti Peygamberden ilim talebinde bulunmasına karşılık, Hazreti Rasul Ekrem Aliyül Salatu ümmetinden sual sormamak şartıyla ilmi Kur'an'ın talim edileceğini tepsir etmişler. Aynen bu hakikat hayatında tezahür etmiş. Daha sabahetindeyken bir alâmi asır olarak tanınmış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 ''Efendim, öyle değil.'' hitabında bulunur. Okutmasına tenezzül etmediğini hatırlatır. Orada bir müddet kaldıktan sonra, Mir Hasan'ı Veli Medresesine gitti. Aşağı derecede okuyan yeni talebelere ehemmiyet verilmemek, bu medresenin adeti olduğunu anlayınca, sırayla okunması icab eden yedi ders kitabını terk ederek, sekizinci kitaptan okuduğunu söyledi. Birkaç gün sonra Vastan kasabasına gittiyse de, Orada tebdili hava için ancak bir ay kadar kaldı. Bilahere Molla Mehmet isminde bir zatın refakatinde Erzurum vilayetine tabi Bayezid e hareket etti. Hakiki tahsiline işte bu tarihte başlar. Bu zamana kadar hep sarf ve nahiv mebadileriyle meşgul olmuştu ve izhara kadar okumuştu. Bayezid de Şeyh Mehmet Celali hazretlerinin nezdinde yaptığı bu hakiki ve ciddi tahsili üç ay kadar devam etmiştir fakat pek gariptir. Zira şarki Anadolu usulü tedrisiyle Molla camiden nihayete kadar ikmale nüsah etti. Buna da her kitaptan bir veya iki ders, nihayet on ders tedarrüs etmekle muvaffak oldu ve mütebakisini terk eyledi. Hocası Şeyh Mehmet Celali Hazretleri ne için böyle yaptığını sual edince Molla Said cevaben, bu kadar kitabı okuyup anlamaya muktedir değilim.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 Ali siyaset ve hükümete de okutturdu ve mektepliler arasında yayıldı. Genç İslam ve iman fedakarları çoğaldı ve bunun büyük bir neticesi olarak küfr-i mutlakın ve dalaletin hücumu önlendi, geri çekildi. Yer yer bütün vatanda din lehinde cereyanlar başladı. izni ilahi ile âlemi İslam ve insaniyete doğmaya başlayan İslami saadetin sadıkını gösterdi. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Bu suretle Alelüsül 20 sene tahsili lazım gelen ulum ve fünunun zübde ve hülasasını 3 ayda tahsil ve ikmal etmiştir. Bunun üzerine hocalarının hangi ilim tabına muvafık olduğu sualine cevaben "Bu ilimleri birbirinden tefrik edemiyorum. Ya hepsini biliyorum veyahut hiçbirisini bilmiyorum." der. Herhangi bir kitabı eline alırsa anlardı. 24 saat zarfında Cemul Cevami Şerhül Mevakıf, İbnül Hacer gibi kitapların 200 sayfasını kendi kendine anlamak şartıyla mütelaa ederdi. O derece ilme dalmıştı ki hayatı zahiri ile hiç alakadar görünmezdi. Hangi ilimden olursa olsun sorulan suale tereddütsüz derhal cevap verirdi.